Burç efem dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Çok değerli bir dostumuzla birlikteyiz. Hafız Cemalettin Can hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız iyi misiniz Cemalettin? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız, Teşekkür olsun. ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Hocam isterseniz önce sözlerinin en güzeli Allah kelamı ile başlayalım istiyorum. Ve yine suresini okuyacaksınız değil mi? İnşallah. Buyurun hocam.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 كان مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فَكِّينَ وَالْمُشْرِكِي Resulüm وَمَن تَنفَضَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ وحنفاء حنفاء ويقيم الصَّلَاةَ ويؤت الزكاة ذلك دين جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وراء Zelikkellien hoşi yerarak <Gülüşmeler> ben Saın Allahölme Bey yine suresinin meali şöyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkarlarından ayrılacak değillerdi. O kesin delilde, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür. Ehli kitap mensupları o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. Halbuki onlara şirkten uzak, muvahhid olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dost doğru din budur. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar, bütün yaratıkların, en şerlisidirler. Ama, iman edip, makbul ve güzel işler yapanlarsa, bütün yaratıkların, en hayırlı olanlarıdır. Bunların, Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de, devamlı kalmak üzere girecekleri, adin cennetleridir. Allah onlardan, onlar da, Allah'tan razı olmuşlardır İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır Beyyine suresinin mealini verdim Evet Cemalettin hocam Allah razı olsun Beyyine suresini okudunuz Hocam Okurken nasıl okumalı Kur'an-ı Kerim'i diye bir soruyla başlasam ne dersiniz? Efendimiz Kur'an'ı sesinizle güzelleştiriniz ve okurken de hüzünlü okumaya gayret gösteriniz. Hadis-i şerifinden mülhem okurken biraz böyle hisli okumaya, tabi okuyabildiğim kadar okumaya gayret gösteriyorum. Bununla birlikte okuduğum yerlerin az çok manasına vakıf olma, Cenab-ı Hak orada ne ifade buyuruyor, kullarına neleri emrediyor, neleri yasaklıyor, kazananların hali nedir, kaybedenlerin hali nedir, az çok bunlara vakıf olarak okumaya, okumaya gayret gösteriyor. Peki hocam tabi müjde ayetleri daha bir tiz perdeden okunuyor değil mi hocam ama evet. e, azaptan bahseden ayetlerde evet. biraz daha böyle düşürüyoruz, evet. pes tonlara düşürüyoruz sesimizi. <gülüyor> Acıklı olduğunu işte azaplı olduğunu anlatmak için yani. Bazen de şu da olabilir Cenab-ı evet. Hakk'ın e, ehli küfre adeta e, meydan okurcasına işte aklınızı başınıza alın dercesine tabiri caizse haykırırcasına bak kaybediyorsunuz bak yanlış yoldasınız sizden önce nice kaybedenler oldu aynı hatalara düştüler bu hatalara düşmeyin dercesine. E, tabiri caizse haykırarak da söylenebilir. Haykırarak, haykırarak da bazı yerlere aslında söylemekte fayda olabilir. Ama evet. tabii e, sizin de ifade buyurduğunuz gibi e, kaybetmenin hüznünü aslında okurken ifade etmek lazım. Yansıtmak lazım. Genelde Arap Kariler'de de bu var değil mi hocam? Evet. evet. Genelde. Tabii evet. De, az önce dediğiniz gibi yapanlar da var. Evet. Haykırırcasına. Siz de onlar durumuna düşmeyin. Onlar gibi olmayın. Evet. Manasında haykıranlar da var. Evet. Peki en çok hocam kimi dinlemeyi seviyorsunuz e, meşhur karilerden? Sizi en çok etkileyen diyelim. Ya ben e, İstanbul Kıraatı e, Fatih Çollak Bey'in talebeliğini yapmak nasip oldu. İsmail Biçer'den bir sene kadar ders aldık. Allah rahmet eylesin. E, Fatih Çollak Bey'den hem ilahiyatta hem de onun akabinde e, ders vermiş olduğu özel dersanelerinden ders almak nasip oldu. Uzun bir müddet. Kalfası mıydınız hocam sizde? Yani kalfası olmak nasip olmadı ama şu an kalfası olan arkadaşlarımızla birlikte ders almıştık. Evet. Ama kim sebat ediyorsa kim gayret gösteriyorsa sabrediyorsa ve hocamızın o ders halkasını ciddi manada takip ediyorsa bugün çok iyici, çok iyi, güzel okuyucular oldular. Evet. Her gittikleri yerde Kur'an'a yakışır şekilde, yani hocamızın yapmış olduğu o hizmet e, ne ile ifade edilir diye izah edecek olursak, yani Kur'an'a yakışan bir şekilde Kur'an'ı temsil ederek e, okumanın orada adeta püf noktaları veriliyor. Evet, Ve Kur'an ahlakı, Kur'an adabı öğretiliyor. Kur'an adabı, hmm. Kur'an ahlakı, Kur'an'ın lafzına yönelik, ciddi gayretler oluyor. Çünkü bir mahreç bir Türkçemizde nasıl ki diksiyon dersi alınır. Evet sunuculuk yani için. Yani iyi bir sunucu olabilmek için. için, dili iyi kullanabilmek için. Kur'an'ın da muhsin tabiri vardır. Yani ağzı düzgün olma, Kur'an'ı düzgün telaffuz etme. Aslında Kur'an'a yakışan ağız olma. Değil mi? Evet. Tabii. Yani ağzımızı, nefesimizi, Bakışlarımızı Kur'an'a göre akort etme. Fatih Bey'in hocamızın dersinde bunlar veriliyor. Allah razı olsun hala da ciddi bir geçenlerde bir dersine iştirak etmiştik. Kendisiyle de bir röportaj etme dergimizle alakalı bir öğrencilerimizi getirmiştik, röportaj yapmıştık. Bine yakın Kur'an okuyan, yani hem kalfalar olsun, aynı zamanda da Türkiye'mizin birçok yerinde imam hatiplik yapan veya öğretmenlik yapan efendim Kur'an'ı iyi okumak isteyen insanların sabırla, sebatla o dersi takip ettiğini gördük. Hamdüsenalar olsun. Yani Kur'an'a ciddi hizmet ediliyor. Evet. Kur'an Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da, İstanbul'da yazıldı. yazıldı. İlaveten aslında İstanbul'da ciddi de okunuyor, okunuyor ve öğretiliyor. Aynen öyle. Yani Efendimizin bağışlayın Efendimizin e, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten ifadesini e, orada görüyorsunuz evet. yaşını başına almış efendim 60 yaşında 70 yaşında e, belki e, emekli olmuş İmam Hatipleri bile orada görebiliyorsunuz farklı meslek tabii. gruplarından da katılanlar tabii. var hocam tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii. yani hukukçular yani mühendisler... benim hatırladığım kadarıyla İmam Hatipli bile değil ilahatçı değil e, e, herhangi bir ...bir yerde çalışan bir kardeşimiz... ...Fatih hocamızın dersine düzenli... E, ...şekilde geldi... ...hiç daha okumasını bile bilmiyordu... ...sıfırdan başladı... ...Fatih hocamızı bir yerde görmüş, tanışmış... ...tanışmak nasip olmuş... ...Elif Bağ'dan başladı orada... ...ve evet. e, birkaç ay sonra... ...o kadar güzel bir Kur'an okuyucusu oldu ki... ...Allah Allah... Evet, ...yani aslında başlarken... ...iyi bilen, ağzı düzgün insanın... ...rahlesinden Kur'an'ı öğrenirsek... ...unutmamız da mümkün olmuyor... Bugün evet. Kur'an eğitimindeki en büyük aksaklıklar aslında şu Çocuklarımızı her yazın Belki bu yaz da göndereceğiz 1-2 aylığına aslında çocuklarımızdan ciddi fedakarlık e, almış oluyoruz Veya e, görmüş oluyoruz Niye? Zaten 8-9 ay okula gidiyorlar Bir de o 2 ayın da siz Kur'an eğitimiyle alakalı ciddi bir fedakarlık yapıyorlar evet. Öyleyse o çocukların aslında vakitlerini israf etmemek lazım O çocuklara Kur'an öğretirken Çocuklara mahreciyle öğretmek lazım. Harf harf öğretmek lazım. Hareke hareke öğretmek lazım. Efendim dudak harfleri nedir? Ee, diğer taraftan ince harf nedir? Kalın harf nedir? Belki tecvid kurallarında Tabii. değil mi? Zaten siz mahreç dersini yaptığınız zaman farkında olmadan tecvid, tecvid kurallarını vermiş oluyorsunuz yani ve oturmuş oluyor. Yani çocuk Kur'an'ı düzgün telaffuz ettiği zaman kelimeleri görerek ve bilerek okuduğu zaman bugün mesela biz İmam Hatip'te de Fatih Bey'in o ders programını takip ediyoruz yani e, tahtalarımıza yansıtıyoruz Fatih hocamız nasıl ders işliyorsa mesela siz de bilirsiniz Fatih Bey'in dersine gidin dersinde Türkiye birincisi olmuş Efendi dünyada dereceler almış dünya birincisi evet. olmuş e, hocalarımızın iyi okuyucuların bile derse başlamadan önce adi tabi egzersiz çalışması gibi harf çalışması hareket çalışması yapılır Hmm. nedir işte e, i, u e, i̇şte, be, i, be, u, e, be gibi yani cezimli şeddeli, medli üstünlü, esreli, ötreli harfler nasıl çalışıyor? çünkü Kur'an'da gelebilecek her haliyle harfler çalıştırılıyor orada yani siz Kur'an'da e, harflerin gelebileceği her türlü şekilde çocuğu çalıştırırsanız o çocuğun o Kur'an'ı unutması mümkün değil Evet. E peki bugün çocuk ilkokul birden itibaren her yaz Kur'an kursuna gidiyor öğreniyor 8 ay sonra unutuyor bir daha gidiyor öğreniyor bir daha unutuyor öğreniyor neden unutuyor çünkü çocuğa tanıtarak ve bilinçli bir şekilde öğretmediğimizden dolayı maalesef çocuklarımızın yıllarını da çalmış oluyoruz çocuklarımıza da gadir oluyoruz evet. ciddi manada aslında çocuklara iki ay mahreciyle harfiyle harekesiyle medderiyle ciddi Kur'an dersi verildiği zaman iyi okuyucular olurlar. Ağızları düzgün olur. Efendim düzgün telaffuz ederler. Niye? Efendimiz buyuruyor ya Cenab-ı Hak'la konuşmak isterseniz Kur'an okuyunuz buyuruyor. Evet. Öyleyse Allah'la güzel konuşmak lazım. Kimi e, istemez? konuşabilmek için de Kur'an'ı düzgün telaffuz etmek lazım. Evet. Ondan dolayı iyi Kur'an okuyuculara Femi Muhsin ağzı güzel ağzı düzgün insan tabirinde Femi Muhsin denilir. Evet bir hocamız da yine şunu buyurmuştu hocam. Bütün ilimler hocasız aslında öğrenilebilir bir noktadan sonra ama Kur'an eğitimi kesinlikle bir Femi Muhsin yani canlı bir evet. hocanın rahli tedrisinde bulunarak öğrenilir demişti. Bu da Kur'an öğreniminin ve öğretiminin ne kadar önemli olduğunu aslında vurguluyor. Diğer bilimleri okuyarak ya da bir şekilde uzaktan eğitim falan diyorlar ya o şekilde telafi edebilirsiniz ama Kur'an eğitiminde bu imkansız Neredeyse değil mi hocam? Evet. Geliştirmek için. Peki hocam Merhum İsmail Biçer Hoca Efendi'den Ders aldım dediniz Merhum İsmail hocamızın ders Metodu nasıldı hocam? Merhum İsmail Biçer Hocamızla İmam Hatip Mezun olduğunda ve İmam Hatip'lik Yaptığım süreçte ders Almak nasip oldu İsmail Biçer hocamızın ders işleme metodu daha farklıydı. Ee, okuyacağımız sureleri veya duaları bir kayıt cihazına kaydettirir. Sizin dersinizi dinler ve sizi gönderirdi. Ee, İsmail Biçer hocamız e, ben ilk dersine başlayacağım zaman e, haftaya bir kayıt cihazı alır gelirsiniz dedi. E, ben de e, tabii ertesi hafta bu yatay teypler vardır. Evet. Fişle e, çalışan onu aldım götürdüm Derse başlayacağız Haftaya çalışacağım e, duayı Veya sureyi hocamız Okuyacak biz kaydedeceğiz Hocam dedim benim vokfenim yok Bununla kaydedebilir miyiz dedim Onu görünce güldü tebessüm etti Tabi fiş yeri arıyoruz Fiş yeri bulamıyoruz <gülüyor> şey, Şarjı da bir alet değildi Nihayetinde bir yer bulduk Ve e, e, prize taktık Fişimizi o gün dersimizi Öyle işledik ama Allah rahmet eylesin Beni aldı. İkinci el Volkman satan arkadaşlar vardı caminin etrafında veya azilerisinde. Bana bir Volkman hediye etmişti. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah dedi bununla geldi. Dedi bundan sonra dedi. Hı. Ve öyle güzel bir anımız olmuştu. Ama şunu söyleyebilirim Fatih hocamızın ders işleme metodu çok daha böyle profesyonelce. Allah razı olsun. İsmail Biçer hocamızın ders işleme metodu daha farklı. Kaydettirir. Ee, ve siz kaydetmiş olduğunuz duaya sureye bir hafta çalışırsınız kulağınız aşina olur yani ağızınız... Normalde sanki ilgilenmiyormuş gibi bir evet. izlenim ediniyorsunuz ama Ediniyorsunuz Çünkü İsmail Biçer hocamızın odası küçük bir odaydı Evet Yani öğrencilerin hepsi giremez zaten En fazla birkaç tane öğrenci girerdi oraya Ben şöyle bir Allah razı olsun beni de kırmadı bütün öğrencilere ayırdığı vakit zamanında ben hocamızın yanında kalıyordum. Çünkü öyle güzel okuyucu hocalarımız geliyordu ki ben onları da dinliyordum. Yani aslında bir buçuk saat dolu dolu ders almış oluyordum. Ama hocamızın ders işleme şekli, metodu okur, kaydettirir, sizin okuyacağınız sureyi, duayı dinler ve sizi gönderir. Evet. Siz dersiniz ki ya ben hocamın yanında beş dakika kaldım veya kalmadım diye üzülürsünüz ama aslında... Hocamız öyle bir ders işliyordu ki kendi güzel okuyuşuyla kaydettirir ve o okumuş olduğu sureyi veya duayı siz bir hafta Çalıştı. çalışırsınız. Evet. Mesela şöyle İsmail Biçer hocamın talebelerinde ben şunu gördüm. İsmail Biçer hocamızın talebeleri İsmail Biçer hocaefendi gibi okuyor. Değil mi? Evet. Çünkü bu dil öğrenmede de böyle Kur'an'ın öğrenmede de böyle. Yani çocuk eğitiminde çocuk dinler, dinler, dinler, dinler hiç konuşamaz. Bir iki yaşına gelir hala konuşamaz. Bir konuşmaya başladığı zaman bütün kelimeleri ne ara yani. öğrendi dersiniz. Evet. Aslında dil öğrenimi de öyleymiş. Kur'an öğrenimi de öyle. Hmm. Yani kulaktan duya duya ve doya doya Kur'an'ı öğrenme. Rahmetli İsmail Biçer hocamızdan biz bunu gördük. Şu anda mesela İmam Hatip liselerinde öğretmenlik yapıyoruz. Öğrencilerimize de bunu yapıyoruz. Hmm. İki hocamızın da ders işleme sistemini, metodunu uyguluyoruz. İmkanı olan öğrencilerimizin sureleri ve duaları kaydetmesi için gerekli hazırlıkları yapmasını istiyoruz. İlaveten de dersimizin birçok zamanında da akıllı tahtalarımızda olsun veya efendim yazarak olsun veya kitaptan takip ederek olsun Kur'an'ı birebir hoca okuyor, talebeler tekrar ediyor. Hoca okuyor, talebeler tekrar ediyor. Bu da Fatih Çollak hocamızın tarzı. tarzı. Evet. Allah ikisinden de razı Amin olsun. Hocam. Amin. İsmail Biçer hocamıza da Allah gani rahmet, gani rahmet eylesin. Rahmet rahmet Kur'an'ı şefaatçesin inşallah. Yani i̇nşallah hocam. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç çeten Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç çeten Evet sevgili burç Efendi dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Cemalettin Can hocamız. Cemalettin Can hocamız Mülk suresinin 23 ila 30. ayetlerini okuyacaklar buyurun hocam. <gülüyor> Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qulhu و الأبصار و الأفئد قليلا ما تشكرون قل ويرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى plaît in لَمَّا رَأَى غُزْلَ فَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ فَأَنْتَ عَلِمَ مَنْ هُوَ فِيهِ وَلِيٌّ وَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّع۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ Cemalettin Can hocamız Mülk suresinin 23 ila 30. ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerde Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla De ki Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yaratıp yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu Vay yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? De ki, bunu yalnız Allah bilir. Bense sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin, kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir. De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kafirleri o acı azaptan kim خلاص eder de ki sizi imana davet ettiğimiz ilah rahmandır biz ona iman ettik ona dayandık yakında öğrenirsiniz kimin tarafında kesin sapıklık de ki söyleyin bana şayet suyunuz çekilir Yerin dibine giderse o akan tatlı suyu kim getirebilir size? Okuduğum ayeti kerimeler Mülk suresinin 23 ila 30. ayetleriydi. Evet Cemalettin hocam Mülk suresinin 23 ila 30. ayetlerini okudular. Cemalettin hocam bütün dostlarımıza soruyoruz programımıza iştirak eden size de aynı soruyu yönelteyim Kur'an nameleriyle ilk olarak ne zaman nasıl ve kimin vesilesiyle tanıştınız desem Kur'an aslında ilk dersi babamdan aldım rahmetli babam babam da iyi bir okuyucuydu İstanbul'daki birçok hocamızdan ders almış mesela kimlerden yani imam hatiplik yapmasa da fahri imamlık yapmış iyi ezan okur iyi sala okur iyi Kur'an okur ve İstanbul'umuzdaki şu an isimlerini belki hatırlayamayabilirim ama ama İsmail Biçer'in rahlesinde bile olmuş olabilir. Yani evet. onu dinlemiş olabilir. Çünkü çok seviyordu. Devamlı onu zikrederdi. Sizi ama ona şunu biliyorum. Sizi de o yönlendirdi herhalde İsmail Hoca'ya değil mi? Yani e, babamın e, ilk, iyi okuması ve ondan almış olduğum o altyapı tabiri caizse yani hem Kulağımızın babamızın e, makamlarına aşina olması, ağzının düzgün olması, iyi okuyucu olması, Kur'an'la haşır neşir olan ve Kur'anı düzenli okuyan bir insandı babam. Rahmetlinin her sabah mutlaka Yasin Suresini, Mülk Suresini, Rahman Suresini e, sabah namazından sonra okuduğunu hatırlarım ve Se sesli bir şekilde. Sesli bir şekilde işine öyle gittiğini hatırlarım ve bu yani genelde böyleydi. Belki istisna okunmadığı günler olmuştur. Babamla alakalı aslında en güzel hayırla yad edeceğim şeylerden bir tanesi de budur. Babam Kur'an'ı severdi. Kur'an'ı iyi okuyan insanları da çok severdi ve onların rahlesinde olurdu. E, o Kur'an'ı iyi okuyan insanlarla birlikte olmayı da çok severdi. Bu yönü de benim çok hoşuma giderdi. Yani onlarla ciddi arkadaşlıkları vardı, dostlukları vardı. E, hafriyatla uğraşmasına rağmen evet. e, mutlaka e, namazları camide eda etmeye gayret gösterirdi. Ve özellikle de Salahattin camilerindeki e, imam e, hatiplerle, müezzin e, hocalarımızla mutlaka tanışır ve onlarla iyi dostlukları vardı. Ve gittiği her camide de mutlaka bir ezanı Muhammed'i okurdu. Yani Hı -hı. ona okuturlardı. O kadar güzel okurdu. Dolayısıyla aslında babamdan aldım yani babamın o okuyuşu bize de sirayet etmiş ve oradan almış olduğumuz o altyapıyla tabiri caizse işte İmam Hatip'te ki hocalarımız olsun Arslan Yıldız hocamız vardır o da Abdurrahman Gürses hocamızdan ders almış kıraat ehli bir insandır Arslan Yıldız Erzurum'da mı? Erzurum'da evet tanıştık kendisiyle Bağcılar, şu an kız Kur'an kurslarıyla ilgili hocamız diyebiliyorum Olabilir ama Bağcılar İmam Hatip şey Bağcılar Merkez Camii'nin İmam hatibiydi Orada kendisinden Ders aldım sonra Fatih Çollak Hocamızın okuyuşu Ve onun Bantlarından yani her zaman Kendisiyle olmasak da iyi bir dinleyicisiyim talebesi olmak da nasip oldu Tabi ilahiyatta da Fatih Çollak hocamızla Evet onlardan hep nasiplendik evet. onların okuyuşları onların nameleri efendim kulaklarımıza sirayet etti yansıdı evet. diyebilirim evet. Allah, hep, Allah hepsinden razı aynen olsun aynen. hep iyi okuyucularla böyle karşılaşmışsınız tabi en başta da babanız evet. bu işi sevmesi okuması evet. güzel sesinin olması da tabi muhakkak tesir evet. olmuş sizin üzerinizde yani insan mutlaka beslenmesi lazım yani kulağının beslenmesi lazım yani Okulak beslemesi inşallah kalbimize gönlümüze de sirayet etsin. Amin. Yani Kur'an'ın hem lafsından çünkü Kur'an'ın lafzı da icazi efendim e, manası da icazi diyebiliriz. Evet. Yani her iki yönü de Kur'an'ın mucizedir. İnsanları aciz bırakan yönü vardır. E, malumunuz Kur'an nazil e, olduğunda şiir edebiyat yaygındı. Evet. Ama Kur'an'ın nüzülünden sonra şiir yazmaktan hayal eden İnsanlar, insanlar olup şairliği bırakmış insanlar vardır teslim oluyor yani. evet, teslim oluyor yani Kur'an varken benim e, şiir yazmam abesle işgal olur dercesine şiir bırakmış insanlar var yani dolayısıyla Kur'an'ın lafısı da mucizedir manası da mucizedir efendim ve dinlemek lazım Kur'an'a her yönü yani bakması sevap olan dinlenmesi sevap olan efendim okuması sevap olan taşıması sevap olan manasını takip etmen, sevap olan. Tabii en güzel o. Yani oradaki mesajları alıp hayatımıza yansıtmak, yaşamak, yaşatmak. Yani lafsını da, manasını da ihmal etmemek lazım. Evet. Okunuşunu da, manasını. Yani biz e, camilerimizde şunu ihmal ediyoruz. ...insanlara Kur'an okumasını öğretiyoruz ama manasını öğretmiyoruz. Evet. Yani üstadımızın Arapça öğrenmek farzdır diyor bir Müslümana. Kendi ana dilini öğrenmesi e, Arapça farzdır diyor, Türkçe vaciptir diyor, Kürtçe caizdir <gülüyor> tabirini kullanıyor. Evet. Hakikaten öyle yani madem ki aslında hani müminlerin annesi Hazreti Ayşe'dir, Hazret Fatma annemizdir ya hocam. Aslında ana dilimiz görmemiz ana, lazım evet, ya. Arapça deyip anadilimizi... de Rabça desek, Kur'anca desek evet. daha bir sanki hürmet olacak evet. gibi geliyor bana. Evet. Arapça deyince hani böyle sıradan bir dilmiş gibi bir algı oluşuyor beyinlerde. Onun için onlar da bizim bütün müminlerin annesi olduğuna göre Efendimizin eşleri, kızı, kızları değil yes, mi? Ana dilimiz aslında. Yani sevenin, evet. sevdiğinin e, diline, kültürüne, değerlerine e, vakıf olması lazım. Yani eğer Allah'ı seviyorsak, peygamberi seviyorsak, Kur'an diline, efendim, hadis diline hakim olmak lazım, bilmek evet. lazım. En azından anlayacağımız kadar. Evet, anlayacağımız yani profesyonel kadar, manada evet. Arapça edebiyatını. Arab Edebiyatını öğrenmek değil, değil Yani kimine farz olur, kimine vacip olur, evet. kimine sünnet olur. Ama her Müslüman aslında günümüzdeki her Müslümanın e, Efendimizin o sünnetini ihya etme adına, Arapçaya biraz vakıf olma adına veya en azından mesela namaz kılarken o sergilemiş olduğumuz surelere, dualara Onların vakıf olmadığına. Çünkü namaz kılarken Allah'a neyi talep ederek, neyi isteyerek, neyi konuşarak, Cenab-ı Hakk'a ibadet ettiğimizi bilme adına aslında en azından daracığımızdaki olan o Kur'an ayetlerine hakim olma adını evet. bilmek lazım. Zaten hocam hani Türkçe'de Arapçadan çok uzak bir dil değil aslında. Evet. Kullanılan Kur'an'da geçen kelimelerin çoğu günlük hayatımızda geçiyor ama farkında değiliz. Mesela fil, fil suresi diyoruz. E fil, fil kullanıyoruz zaten biz. Ha İngilizce'de fil'e başka bir şey diyorlar belki ama yani şunu demek istiyorum. Bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyana göre bir Türk'ün Arapçayı öğrenmesi aslında daha kolay gibi geliyor bana. Çünkü kullandığımız, gündelik hayatın içinde kullandığımız kelimelerde de Arapça kelimelerimiz evet. var. Yani Evet hocam bir kez daha Kur'an diyelim mi? İstağfurullah. Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Cemalettin Can hocamız İbrahim suresinden 38 ila 41. ayetleri okuyorlar. Buyurun hocam.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 Fi zaman ve ma yuxfa al Allah'ı bir الحمد لله الذي ظهب لي على الكبر إسماء سنقم <تقبل> بالدعاء <تصفيق> <تصفيق> ربنا Allah Cemalettin can hocamız İbrahim suresinin 38 ila 41 ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım. Yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur. Hamdolsun Allah'a ki hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki... Rabbim duayı kabul buyurur. Ya Rabbi... Beni de... Neslimden çoğunu da... Namazı devamlı olarak... Ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı... Lütfen kabul buyur Ya Rabbi. Ey Rabbimiz... Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Mealini verdiğim ayeti kerimeler İbrahim suresinin 38-41. ila 41. ayetleriydi. Evet Cemalettin hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızı teşrif ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz ee, biz teşekkür ederiz son, son olarak söylemek istedikleriniz varsa hocam buyurun Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz ayetlere hizmet etmeyi lütfeylesin inşallah An. ayetlerimizi anlamayı Kur'an'ı sevmeyi sevdirmeyi lütfesin inşallah An. Efendimizin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadis Şerif'inin sırrına mazhar olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin inşallah. Ömrümüzü Kur'an ışığında, Kur'an'a hizmet ederek ve Kur'an'ın şefaatine nail olma adına Kur'an'ı bağrımıza basarak geçirmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin inşallah. Amin, inşallah. Amin, inşallah. Işığında, lütfeylesin inşallah. Amin inşallah. Tekrar i̇nşallah. teşekkür ediyorum. Rica edeyim. Cümlemizden hocam. Evet değerli Burç dinleyicileri, Kur'an vadisi bu haftalıkta burada sona eriyor.